arkası yarın yapım Ankara Radyosu Peşimizde biri var 5. bölüm Higgins Clark Radyoya uygulayan Nuran Devrez, Yöneten Asuman Korat Efekt Metin Macun Oynayan sanatçılar Anlatan Can Gürsel, Steve Peterson Çetin Tekindor Hugh Taylor Oytun Şanal Dora Luft Nurşen Girginkoç Bob Koenor İstemi Betin Rahip Mesut Ertugay, Neil Peterson, Bora Veziroğlu, Sharon Martin, Derya Baykal, Barmen, Kurtuluş Şakiroğlu, Artie Teger, Bozkurt Kuruç, Glenda Perry, Sema Aybars Uysaler, Roger Perry, Muammer Çıpa, Mrs. Thompson, Macide Tanır, Satıcı Kız, Özge Üçyıldız. 10,5 yıl önce karısı öldürülen Steve Peterson... ...kendisi gibi gazeteci olan Sharon Martin'le duygusal bir ilişkiye girmiştir. Ama annesinin ölümüne tanık olan ve olaydan çok sarsılan oğlu Neil'i üzmemek için... ...Sharon'a evlenme teklif edemez. Öte yandan karısının katili olarak yakalanan 19 yaşındaki Ronald Thompson'da... ...idam cezasına çarptırılmıştır. İnfazdan iki gün önce Sharon ve Neil kaçırılarak New York'un merkez istasyonunun... ...bodrumunda bir odaya kapatılırlar. Neil... ...kendisini kaçıran adamı tanır... ...ve Sharon'a onun annesini öldüren kişi olduğunu söyler. Artie adındaki adam... ...Steve'den Sharon'la Neil'in hayatlarına karşılık... 82 bin dolar ister. Aslında parayı aldıktan sonra onları öldürmek niyetindedir. Ronald'ın avukatı Bob Körner ise... ...hala çocuğu kurtaracak bir kanıt bulmak için çalışmaktadır. Yemek yiyecek durumda değilim Hugh. Bana bak Steve... Eğer kendini böyle kapıp verecek olursan... ...bu bize hiçbir şey kazandırmaz. Güçlü olmalısın. Çünkü bu güce çok ihtiyacın olacak. Dora? Evet müfettiş bey. Bize yiyecek bir şeyler hazırla. Ben bakarım. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? İçeri böyle giremezsiniz. Durun. Mr. Peterson oğlunuzla konuşmam gerek. Lütfen. Durun bakalım neler oluyor? Adım Bob Curner. Ronald Thompson'un avukatıyım. Bunu biliyoruz. Ama buraya bu şekilde zorla girişinizi bu haklı gösteremez. <gülüyor> Ronald işlemediği bir cinayetten dolayı... ...yarın saat on bir buçukta edilecek. Karar mahkemenin de bizim değil. Mr. Peterson'ın oğlu ne yapabilir? Lütfen dinleyin beni. Oğlunuzun savcıya verdiği ifadeyi hatırlıyor musunuz? İşte bakın dosyayı da getirdim. Çocuk mutfaktan annesinin tuhaf çığlıklarını duyunca koşmuş. Kapı eşiğine vardığında annesinin yerde yattığını... ...bir adamın da elleri annesinin boğazında... ...onun üstüne doğru eğildiğini görmüştü. Sonra kısa bir süre için kendini kaybettiğini... ...o birkaç saniyeyi hatırlamadığını söyledi. Yeniden kendine geldiğinde ise... ...annesinin üzerine eğilen adamın doğrulduğunu, ...o zaman yüzünü gördüğünü anlattı. Mr. Connor... ...Neil, Ronald Thompson'ı gördüğü zaman... ...kesinlikle teşhis etti. Annemin üzerine eğilen buydu dedi. Tamam tamam ama bakın... Birkaç saniye şokun etkisiyle kendini kaybetmişti. Eğer katil Ronald olsaydı mutlaka çocuğu da öldürürdü. Hiçbir katil ardında tanık bırakmak istemez. Nina Peters'ını bir başkası öldürdü. Olayı gören Neil kısa bir süre kendini kaybetti. Bu sırada Ronald eve geldi. Zili çaldı. Neil zilin çaldığına dair hiçbir şey söylemedi. Çünkü duymamıştı. Çünkü o sırada baygındı. Katil belki Neil'i de öldürecekken zilin çalınması üzerine pencereden kaçıp gitti. O sırada Ronald kapının açık olduğunu fark edip girdi. Nina Peterson'ın üzerine eğilmişken Neil kendine geldi ve onu gördü. Bütün bunlar biri varsayın Mr. Corner. Müvekkilinizi kurtarmak için yaptığınız çabaları anlıyorum ama... ...Neil savcıya ne demişti hatırlayın. Savcı gördüğünün bu olduğuna emin misin diye sorunca... ...Neil evet eminim. Çünkü mutfağın ışığı yanmış ortalık aydınlanmıştı dedi. Çünkü gerçek katil mutfağın ışığını söndürmüştü. Ronald ise içeri girdiğinde ışığı yaktı. Yoksa Neil ışığın yandığını söylemezdi. Mr. Peterson karınızın ölümüyle diğer dört cinayet arasında mutlaka bir bağ var. Eğer oğlunuzla konuşmama izin verirseniz... ...belki de yeni bir kanıt bulur ve validen idamı ertelemesini rica ederiz. Eğer oğlum burada olsaydı izin verirdim. Fakat onu evden uzaklaştırdım. Başka bir kentteki akrabalarımın yanında kalıyor. Alo? Mr. Steve Pearson'la mı konuşuyorum? Evet benim ee, Özür dilerim efendim ama demin çok garip bir şey oldu Kendimi tanıtayım Ben Fairforks Kilisesi'nin rahibiyim Her gün olduğu gibi tam mihrabın önünde dua ederken Sarı bir kağıda sarılı küçük bir paket buldum Bir kaset Üstünde sizin telefonunuz ve adınız vardı Bir de not ee, şöyle Çok acil, hayat ya da ölüm Acaba bu kaseti hemen aldırabilir misiniz? Belki önemli bir şeydir ...çok mu acıyor Şer? Evet. Şişmiş olmalı, fena burktum. Tam elim tabancaya değmişti. Birkaç saniye daha zamanım olsaydı... Artık her şeyi çok iyi hatırlıyorum Şerim. Adam annemi öldürdükten sonra doğruldu. Önü gördü. Önlerini o satarak bana doğru dönürken korkudan bayılmışım. Sonra baktı, başka bir annemin üzerine inmiş. Onu iyice tanıdım. Çünkü ışık yanmıştı. <Gülüyor> Yarın öğleye doğru Ronald Thompson idam edilecek 19 yaşında ve suçsuz <Gülüyor> Ve biz hiçbir şey yapamıyoruz Nil <Gülüyor> Ne yapacağız Cheryl? Ya Adam bizi öldürmeye karar verirse Babam bizi buradan kurtarır Nil <Gülüyor> Şimdi kim bilir nasıl arıyorlardı Belki birazdan bulurlar Umarım Foksi gelmeden önce bizi bulurlar <Gülüyor> Durup dururken annesinden söz etmiş. Ama annem burada olmamı istemezdi. Bana bir şey anlatmaya çalışmış ama ne? Steve sen evde kal. Telefonlara normal olarak cevap ver. Ben çıkıp şu Bill Duft'un her zaman devam ettiği bara gideceğim. Değil mi mı? Evet fakat bilin ben oradayken gelmesini istemiyorum. Önce ona ben döne kadar bir yere ayrılmamasını söyleyeceğim. Nereye gittiğimi bilmesini istemem. Selam Bana bir duble bira verir misin Buyurun. Zaten Bill Luft her zaman bizim oradaki değirmen barının birasının üstüne yoktur derdi Bill'i tanıyorsunuz demek Ama siz buralardan değilsiniz yoksa bilirdim Yok Virginia'dan geliyorum Bir buradaysa onu da bir göreyim demiştim Buraya her akşam gelir ama daha onun için çok erken Değil mi Artin Öyle burası bilin evi gibidir Dün gece evlenme yıl dönümleriymiş Karısıyla gezmeye gitmişler Ancak geç vakit biraz duradı o kadar bir tuhaflığı vardı. Kimseyle konuşmak istemiyordu. No, Arti... gidiyor musun yoksa? Heh, gidiyorum. Borcum ne kadar? Ya dostum, bugün bendensin. Sa Doğrusu seni çok arayacağız. İyi şanslar. Arada bir kart atarsan çok memnun olurum. Heh. Eğer aradığımı bulamazsam yine dönüp gelirim. Geçen gün Les bana birlikte çalışmayı teklif etti. Eder tabii. Senin gibi bir araba tamircisini nereden bulacak? Hoşça kal. Güle güle ARTI. Dostun başka bir yere mi gidiyor? Öyle. Burada işleri pek iyi gitmiyordu Şansını bir de başka yerde denemek istiyor Galiba Rod adasında Simbili'nin lütfun da arkadaşı sayılır Hoş herkes bilindi dostudur ya Öyle Billy sevilen adamdır Yok canım çok konuşurdu ondan Biliyorsunuzdur bil ile karısı Hani şu karısı öldürülen Steve Peterson evinde oturuyorlar Adam son zamanlarda bir gazeteci kıza büyük aşk yaşıyormuş Evlenecekler galiba O zaman Billy ile karısı da Florida'ya göçecek Evet Billy bu niyetinden söz etmişti Ama belki de o kız Steve Peterson ile evlenmeyi kabul etmez o zaman Bill karısı da bir yere gidemezler Bana kalırsa kız evlenir Adam yakışıklı bir kere ünlü de Kadınlar paraya bakar dostum Parası olmadıktan sonra eh, Parası da sayılır. Karısı ölmeden önce iyi bir mirasa olmuş. Peterson parayı çocuğun namına bankaya yatırmış Güya tahsil parası olarak Ama genç güzel kadın alınca hepsini ona harcar artık bilin karısının kulağı çok açıktır Bill de ondan duyduğunu akşama gelip burada anlatır Arizona'ya bir uçak bileti istiyorum. Yarın için. Tamam efendim. iki uçak var. Biri sabah 10:45'te kalkıyor, ikincisi akşam 19'da. E, sabah uçağında istiyorum. <gülüyor> Yeter artık Blenda kendini öldürüyorsun. Bak Roger, takvime göre her gün ne yaptığımı hatırladıkça yazıyorum. Hatta saat saat. Blenda ne olur dinlen biraz. Faklamı karıştırma lütfen. Bir şey bulacağım Roger. Göreceksin. Sharon'la Neil'in konuştukları kaseti incelenmek üzere polis laboratuvarına gönderdim Kasetin nasıl bir yerde doldurulduğunu anlamaya çalışacaklar Vakit geldi Hugh Saat de Fox'i Lexington'daki telefon kabininden arayacak Hazır mısın? Evet Para çantasını da alıyorum Kimse beni izlemeye kalkmasın Evet Dinle bitirsin. Tribal Köprüsü'nü geç. Roosevelt bulvarında ilk bloktan sonra hemen sağa dön. Orada dur ve ışıklarını söndürüp bekle. ...başınızı çevirmek bitirsin. Para şu çantanın içinde. Beni budala mı sandın? Çantaya monte edilmiş bir elektronik aygıtla... ...polis beni rahatça izleyebilir. Şu torbayı Çantadaki bütün paraları ona doldur. Hadi. Tamam. Gitle şimdi. Ver bana. Sakın bakma. Oğlum. Oğlumla şiarım... 15 dakika burada bekle. Işık yakmak yok. Eğer kimse beni izlemezse ve para tamamsa saat 11.30'da onları nerede bulacağını öğreneceksin. Saat 11.30. Tam Ronald Thompson'in idam edileceği saat. Evet. Fakat neden bu saati seçsin? Onunla bu adamın ne ilgisi var? Steve Bob Körner'ın deliklerini hatırlıyor musun? Beş öldürme olayı arasında da bir bağ olduğuna o kadar kuvvetle inanıyordu ki Biz ilk üç olayı Ronald'ın yaptığına inandık Ama geçen ay içinde de iki genç kız daha öldürüldü Hepsi de ya eşarpları ya da kemerleriyle boğularak Bob Körner olaylarda ortak bir yan arıyor Aslında Nina hariç diğerlerinde bu ortak yan var İlk iki kadın tenha yollarda arabayla giderlerken... arabaları arıza yapmıştı. Her iki cesette arızalı arabaların yanı başında bulunmuştu. Evet. Geçen ayki olaylarda da kızların biri şehir dışında giderken... ...benzini bitmişti. Ceset bulundu, arabasının deposu tamamen boştu. Öteki ise yine uzak bir yolda giderken... ...arabasının lastiği patlamıştı. Herhangi bir araba arızası ile ilgisi olmayan tek olay ise Nina'nınki. Evinde, mutfağında öldürüldü. Evet. Yok. Bir dakika. Ne var? Nina çok tedbirsiz bir insandı. Cinayetten bir gün önce ona kabak lastiğini bir türlü değiştirmediği için kızdığımı hatırlıyorum. O korkunç olaydan sonra da bu ayrıntının üzerinde hiç durmadım ama ama ama Nina'nın arabasına doğru dürüst bir lastik takılmıştı. Hey, Steve demek Nina'nın da bir araba tamirine ihtiyacı olmuştu. Yoksa, Yoksa Ronald Tamsin Thompson... suçsuz. Hemen eyalet hapishanesini arayalım. Evet evet lastik tamir edilmişti. Adam getirip onu arabaya taktı sonra da parasını almak üzere Alo Eyalet cezaevi Müdürle görüşmek istiyorum Ben cinayet masası baş müfettişi Hugh Taylor Alo Müdür bey Ronald Thompson'ın suçsuzluğunu ortaya çıkaracak bazı şeyler bulduk Nasıl Evet biliyorum bütün yetki valinin ama Peki peki Ne diyor Elde tamamen geçerli bir kanıtla valiye başvurmak gerekiyormuş. Başka hiç kimsenin bu idamı durdurma yetkisi yokmuş. Validen belki bir erteleme telefonu gelir diye... ...müdür sabaha kadar yerinde beklemiş. Ne yapacağız? Vali'yi şu anda bulamayız. Ayrıca cinayetlerdeki bu ortak da ...Ronald'ın suçsuzluğunun kanıtı olarak kabul edileceğini sanmıyorum. Şu sırada çocuğu tıraş ediyorlarmış. Hazırlıyorlar. Lütfen oğluma cesaret ver. Ölüme korkmadan gitmesi için cesaret ver. Ortsuzsuzdur. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Bütün olanlara rağmen... ...hala... ...hala senin adaletine inanıyorum. hasteyle ilgili raporlar geldi isteyip bant büyük ve boş bir odada doldurulmuş bir bodrum katı olması kuvvetle muhtemel ayrıca çok sık olarak yakından geçen trenlerin sesi duyuluyormuş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine geldim Şeran Tıpkı söz verdiğim gibi Para da yanımda Artık buradan gidebilirim Ya biz, biz ne olacağız Siz burada kalacaksınız Peterson'a yerinizi söyleyeceğim Sen Sen bizi öldüreceksin <gülüyor> İyi bildin Şeran Şimdi bombayı saate bağlayacağım Saat on bir buçukta... ...tam Ronald Thompson'un idam edileceği anda... ...bombada patlayacak. Merak etme... ...canın hiç yanmayacak. Her şey bir saniye içinde olup bitecek. Üçünüz de öleceksiniz. Sen... Neil, ve Ronald Thompson. <gülüyor> Hayır, Neil. Hayır. Sana söylediklerimi hatırlam. Ne söyledin ona Şerim? Ümit mi verdin? Bak... Bak bebeğim Şimdi saat tam sekiz buçuk Üç saat daha var Üç saatlik ömrünüz kaldı Aslında böyle olmasını hiç istemezdim Şer'ın Çünkü seni sevmiştim Eğer bana karşılık verseydin Ama ötekiler de öyle yaptılar Issız yolda duran bir araba gördüm Hemen yaklaşırım Bir aksilik mi oldu Demek benzininiz bitti Ne rastlantı Aa, Benim arabamda bir bidon yedek benzin var Hemen deponuzu boşaltayım ya da... ha, demek lastiğiniz patladı Hiç sorun değil Ben şimdi değiştiririm Ama hepsi de nankördüler Üç beş dolarla beni salmak istediler Oysa ben Ben Beni sevmelerini istiyordum Ben erkek değil mi İnsan değil miyim ben Neden beni sevmediler Çok Foxilip, sen bize bunu yaptın. Ya ya ya ya, artık her şeyin sonu geldi. Artık zenginim. Kadınlar beni sevecek. Paraya hiçbir kadın dayanamaz. Evet, Şerif. Gitmeden önce son bir isteğim var mı? He, he, tuvalete gidebilir miyim lütfen? Tabi tabi tabi, tabi gidebilirsin. Aha. Ama çabuk, hadi. Ha, tamam. Ben topuzunu sokmalıyım. sokmalıyım. Beni fazla bekletmeyeceksin değil mi Şeran? E, tamam geliyorum. Ha, şöyle şöyle. Hadi bakalım. Çocuğun yanına geç. Seni yeniden iyice bağlamalıyım. Ağzını da. Ha? Hı. Hı. Tamam. Hı. Çok Hı. yazık Şeran. Oysa ikimiz ne kadar mutlu olabilir. Dinle beni. İyice dinle. Kopunun topuzunu sektim. Ağucumda yok. Keskin tarafını... bileklerimi bağlayan ipleri... ...sırtarak kesmeye çalışacağım. <Gülüyor> Belki başarırım. Hadi etmeyelim. Doğa et. Başka <tarifiz> yok. <Gülüyor> Eşimizde Biri Var adı sürekli oyunun beşinci bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla.